Burada en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? En büyük sıkıntı Kur'an-ı Kerim'de Rasulullah'ın hatalarını gösteren ayetlerdir. Onun için biliyorsunuz şey yapmışlardır. Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ismet sıfatını uydurmuşlardır. Masum, masum ve masum hem mimle hem nunla yani hiçbir zaman suç işlemez, suça karşı korunmuştur. Niye suç işlemiyor? Çünkü o, o suç işlemeyecek ki, insanlar bunlar da suçsuz sayısın. Sanki umurlarında mıydı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle öyle olması? Ama onun da, onun korunmuş olduğunu insanlara inandırdığınız zaman, oradan buraya sıçramak mümkün olur. Ama engel çıkıyor. Bakın şimdi, şu Ali Ünal tarafından hazırlanmış Kur'an-ı Kerim meali. Bunun ön, ön sözünde Fetullah Gülen'in uzun, uzun bir şeyi var, takdimi vardır. Ben e, işte Amerika'ya gittiğimde Pensilvanya'da hocayla görüştüğümde ben bu, bu, bu bunu sordum. Nerede bu? dedim? Orada dedim şeye yanlış mana vermişsiniz. Abese suresine. Kabul etmediler ve bunu bulamadılar orada. Kendilerinin bastırdığı kitabı bulamadılar kütüphanelerden. Ne hikmetse. Şimdi bakın bununla uzun uzun yazısı var çünkü ben gördüm şeyde sonsuz nurda. Ayetlerin, ayetin anlamlarını öylesine sarptırıyor ki ne demek Resulullah'ın işte abese ve tevella enca'ehu'l ama o ama kişi geldi diye işte yüzünü ekşitti, sırtını döndü. Ondan sonra ya me'udrike lallehu yesekke. Sen nereden biliyorsun belki bu kişi alınıdırıp kendini geliştirir, arınıp kendini geliştirecekti. Ev gezekkaru fe tenfahu ya da senden bir bilgi öğrenip bu bilgi ona yarar sağlayacaktı. Yani resulullah'ın yüzünü ekşitmesini, sırtını dönmesini Cenab-ı Hak ne yapıyor burada? Ayıplıyor. Ama bu olmaz ki onların tanrı yaptığı bir elçiye bu elçi kelimesi de belki tabii onlar onlar da elçiler ama Hristiyanların dediği gibi. Şimdi bakın bu ayetlere nasıl meal vermişler. Hadi oku şuradan. takip edin Abese suresi. 80. sure Abese suresi. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Parantez içinde Mağrur, münafık, kâfir yüzünü eğitti ve sırtını döndü. Bak burada abese fiilinin faili Resulullah. Bunlar mağrur, kâfir diyorlar. Şimdi bir bakın bir, bir tut, tutarlığı bir görün bakalım. Devam et. Allah Resulü ile bera beraberken ona amazat zat geldi diye. Ne biliyorsun ey adam? Belki o dinleyecek, daha da arınacak. Allah'ın o, o kafir ne kadar üzülmüştür Allah'ın bu şeyine. Tövbe estağfurullah. Allah onu muhatap alacak o mağrur kafiri diyecek ne biliyorsun ey adam belki bu kişi yarınacak. Evet. Veya Allah'ın mesajı üzerinde düşünüp yapılan tebliğ ona bir fayda verecek. Ya, ya Tebliğ fayda vermeyecek ki buna engel oldu diye o mağrur kafir ne kadar üzülmüştür değil mi? Görüyor musunuz? Bakın o şeye Katolik kilisesine verdikleri sözde sadık kalmışlar değil mi? Evet devam et. Ama malına mevkiine güvenen ve kendini ilahi irşattan müstahaniyi görene gelince onunla çok ciddi ilgileniyorsun. Sanki İslam'a girmesini arzu ediyormuşsun gibi. O inanıp arınmak istemiyorsa bundan sana ne? Ya. <gülüyor> ''Buna karşılık gelip yanına oturan şevkle koşarcasına ve Allah'a kalpten saygı içinde ilgini ondan esirgiyorsun.'' Kim? Kafir mi? Görüyor musunuz? Bak biliyoruz ama bu Allah'ın ayeti. Ayeti ne hale getirdiklerini görüyor musunuz? Bunların İslam'la ne alakası var? Ama bunların arkasında yine der, bunu doğru zannediyorlar. Bunu doğru zannediyorlar. Bakın Allah'ın kitabı, kitabını mealine yerleştirmişler görüyor musunuz? Niye çünkü kendilerinin işte mesela şöyle Gerekçelerden son... Gerekçelerden bir tane okuyayım mı? Niye oku. böyle, şey böyle yaptıklarını hani, okuyayım. Ayetlerde geçen yüz ekşitme, çehrenin abuslaşması, yüz çevirme, sırtını dönüp gitme gibi kelimeler Kur'an-ı Kerim'de değil peygamberler sıradan müminler için bile kullanılmamakta ancak kâfirler ve münafıklar için kullanılmakta. O hangi hangi Kur'ansa tabii. Yani bu Allah'ın kitabı değil demek Kaşa. Hatta cehre cehennem azabı karşısında kâfirlerin yüzlerini alacağı şekli ifade içinde geçmektedir. Daha inen ilk surelerden Kalem Suresi'nde Allah Resulü yüce ahlakı ile övülmektedir. Kur'an'dan ibaret o yüce ahlaktan ve masumiyetten hem de ama bir mümine ne sebeple olursa olsun çehre abusluğu ve yüzdenme asla beklenemez. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın büyük bir hatasını düzeltiyorlar haşa. Görüyor musunuz? Ama düzeltemiyorlar çünkü çok tutarsız oluyor. Evet, şimdi şimdi şey var. Bir de şahsi manevi denen bir kavramları var onların. Bu şahsi manevi aslında ilk defa şey tarafından, Sait Nuri tarafından konmuştur. Şimdi Leslie diyor ki şeyle Nurculukla Fethullah'ın arasında bir fark var. Aynı şeyin devamından başka bir şey değildir. Yani aynı akımın bu son temsilcisidir. O kadar biraz daha o, o da uluslararası bir şeydir, organizasyondur. Aynen. Ve bugün Uzun süredir yapmış oldukları şeyin meyvesini almaya çalışıyorlar. Yani Ektikleri tohumların meyvesini almaya çalışıyorlar. Bakın ne diyor şey? Mektubatta, 57. mektup. Hz. İsa'nın şahsiyeti manevisinden ibaret olan hakiki isavilik, isevilik dini zuhur edecek. Hakiki isevilik dini zuhur edecek. Şahsiyet manevi kelimesini unutmayın. Yani rahmet-i ilahiyenin semasından nüzul edecek. Halihazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, saflaşacak. Hurafelerden ve tahrifatlardan sıyrılacak. hakiki İslamiye ile birleşecek, İslam hakikatleriyle, yani Kur'an'sız bir dinle birleşecek. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyeti e inkılap edecektir. Bir nevi İslamiyet, nasıl bir İslamiyetse Ve Kur'an'a iktida ederek o iyisevilik şahsı manevsi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Dini hak, bu, bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Onlar Müslümanlara tabi olacak diye yazıyor burada. Bakın şimdi bir başka yerde ne diyor? Bir başka yerde şimdi hani önce bir güzel bir söz söyledi, işte onlar bize tabi olacaklar, ne güzel der birisi. Bak burada ne diyor tarihçi şey hayatında 297. sayfa. Madem ahir zamanda Hazreti İsa'nın dini hakikisi hükmedecek, hani İslam'a tabi olacak da, İslam'a tabi olacaksa İslam hükmeder, değil mi? İslamiyet de omuz omuza gelecek. Bak, hükmeden o, omuz veren kim? Müslümanlar böyle bir Müslümanlık anlayışında hangi Hristiyan destek vermez? Görüyor musunuz? Elbette şimdi fetrek gibi karanlıkta kalan Hz. İsa'ya mensup Hristiyanların mazlumlarının çektikleri felaket onlar hakkında bir nevi şehadettir denilebilir. Şehit, şehit, onlar da şehit sayıyor. Şimdi bu şahsi maneviyi gördünüz burada, bakın Fethullah Hoca şahsi manevi konusunda ne diyor? şahsı manevi. Şimdi bu şahsı maneviyi bu Fetullah Gülen cemaatinin her ferdi bilir. Her birisi birer şahsı manevidir. Bunun başı da Fetullah Gülen'in kendisidir. Yani kitap şeyden de var bunlar internet sitelerinde görürsünüz. Evet. önemli bazı bak önemli bazı şahslar bu işin başına bulunabilirler. Ama... Bak, o cemaatte en önemli şahıs kimdir? Kendisidir tabi. tabi. Nasıl olsa emir, irade onun emrinden. Oradan da olsak çıkar gelir ne olacak? Haşa. Cenab-ı çoktan devre dışı bırakmışlar. Dikkat ediyor musunuz? Said Nursi atıfta bulunuyor ve Said Nursi'nin ifadelerini ben okudum. Evet şimdi e, bir e, diyalog konusu mesela şimdi aynı ifade Hristiyanlarda da geçer. Yani bu, onu bu Hristiyanların ifadesi, şey yapılmıştır burada. Bakın, bu bedenin başı Me Mesih'tir dediler. Hani bir çimtüzeler kişilik dedi ya, o manada bir şey kullandı ya. Yani onu düşünün, bu kelimeler. Aynı anlamda fakat başka kelimeler seçerek insanların ona birden bile intikal etmemesi konusunda dikkat ediliyor. Bak şimdi şurada. Ne diyor? Hı. Bu Katolik Kilisesi din ve ahlak ilkeleri 206. sayfadan alınan bir şeydir, ifadedir. Mesih kilise denen bedenin başıdır. Bu da şahsiyetin şahsı manevi hani Mesih dedi ya, şahsı manevi dedi. işte şahsı manevi dedikleri bizde tüzel kişiliktir. Yani tüzel kişiye şahsı manevi denir. Kilise Mesihle birdir. Azizler bu birliği çok şiddetli hissederler. Sadece Hristiyan değil, bizzat Mesih'in kendisi olduğumuz için şükredelim. Bak, her birisi Mesih'in kendisi. Çünkü o, o, o cemaate mensup olan her birisi kendiniz şahsı manevi görür. Yani birer İsa görürler, tamam mı? Ondan dolayı bakın, onun için ben baştan söylediğimi tekrar söylüyorum. Bu inanç, bu yanlış inançla mücadele edilmedikten sonra bu probleme çare bulunamaz. Yani şimdi şu anda siz onu dağıtmış olursunuz, doğru. Ama şeyler bu batıl inançlar bulaşıcı hastalık gibidir. nasıl sürekli mücadele etmek gerekir. Hiç boş bırakmaya gelmez. Hiç boş bırakmaya gelmez, çok dikkatli olmak lazım. Şimdi burada aslında mesela biz bu mücadeleyi yaparken Fethullah hocanın kendisi dahil onun çevresindeki bütün insanların da doğruyu bulması için gayret göstereceğiz. Yani çünkü ölünceye kadar onda tevbe etme imkanı vardır, değil mi? Onun da bu yanlıştan dönmesi için gayret göstermemiz lazım. Biz e, biz öyle onlar gibi böyle paralel devlet bilmem e, işte şunlar bunlar maddi bir şeyin peşinde değiliz. Ama Allahü Teala'nın dininin hakim olması peşindeyiz. Şu şeye bir bakar mısınız? Yani hakikaten ben Merak ediyorum. Lütfen şöyle bir geriye doğru bir bakın. Şu internet sitelerini bir kontrol edin. Bakın ki bu paralel dinle kim mücadele et, ediyor? Yani şimdi geçmişten bugüne kadar kimler mücadele etmiş? Bir bakın bakalım. Düne kadar onun can, canı gönülden destekçileri bugün bir siyasi irade sebebiyle karşılarına geçiyorlar. Ama yarın siyasi iradede azıcık bir zayıflama görsünler bu defa öbür tarafa geçerler. Çünkü, bu onlarda, yani bu, bu, bu hastalıklı bir beden bu. Onun için biz Müslümanlar olarak, evet bu, tekrar ediyorum, siyaset çok çok önemlidir. Geçmişte hürriyet tanınmadığı için, bak mesela, herkesin adını bildiği şey var, i̇bn Teymiye vardır. İbn-i Teymiye, talak konusunu bizim anlattığımız gibi anlatan tek kişidir. er Sünnet içerisinde. Yani bizim anlattığımız kelimesi de yanlış, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı gibi anlatan tek kişidir. Talakı Kur'an'daki gibi anlattığından dolayı hapishanede ölmüş, öl ölmüştür biliyor musunuz? O bakımdan hürriyet çok çok önemli bir şeydir. Yani insanların en çok şey olduğu bu son derece mühim, biz bu hürriyetten yararlanarak bunları konuşuyoruz. Allah'a şükür. Ama İslam alemi ayakta durmak istiyorsa, İslam alemi eğer dünyaya hakimiyet kurmak istiyorsa, İslam bütün dünyaya hakim olsun istiyorsak bu hurafelerle dolu olan din anlayışını bir an önce terk etmek zorundayız, bunun başka yolu yok.